Yılmaz, Vural Arısoy Bekir, Savaş Bayındır. Oldukça soğuk bir akşamüstü küçük bakkal dükkanına sığınmıştı tane köpek. Karnında doğmayı bekleyen yavrularıyla. Ertesi gün Bekir Efendi gördüğünde köpeği ona bir kulübe yapmaya karar verdi. Habersiz gelen bu misafir kısa bir süre sonra altı yavru dünyaya getirdi. La peki, La Poçetebir'de geçen gün verdiği şekerleri de koydu ha, bizim çocuklar çok hoşuna gitti. Peki koyarım. Ulan duydun mu? Kalp böyle yağmaya devam ederse, Yazi su sekintisi olmayacakmış. Baksana devamı, ya. böyle giderse arkadaşlar dolup taşar. Haklısın, haklısın. İnşallah böyle devam eder ama... Ulan ne aması ne? Yazi, Yazi de şukur haklıkmışsın da. Doğru söylüyorsun da, ben şu kulbedeki hayvancağızları düşünüyorum. Ulan neyini düşünüyorsun? Neşin var onlar, ne güzel yer yaptın işte. Allah seni razı olsun. Şu sokakta nereye sığınırlardı kim bilir? Ben de onu diyorum. Bizim ev sahibi kulübe istemedi bahçede. Böyle köpeklerin olması doğru değil. Sen yetmiyormuşsun gibi bir de onlarla mı uğraşacağım dedi. Bir hafta içinde yıkmamı istedi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Hadi anneleri bir yolunu bulur da o yavrular ne yapar, nereye gider? Üstelik biliyorsun, birisinin ayağı sakat. Oy, duyan da senin evi bir şey zannederdi Ne olmuş yani, dursa köpekler orada? Bu ev sahibine de bir haller oldu. Ula hatırlar mısın bu mahalleye ilk gelişini? Eğer komşular o gün sahip çıkmaz hadi, sokakta kalacaktı bu uşak. Hatırlamaz olur muyum, hatırlamaz olur muyum? Ben o zamanlar bekardım, dükkanda kalıyordum. Bir sabah kalktım, baktım ki bizimki gece konduyu yapmış o boş arsaya. Sonradan bir kat daha çıktı. Şimdi ben oturuyorum o üst katta. Verdiğim kirayı da beğenmiyor. Koca evimi parcellediniz deyip duruyor. Ula sen de çık şu adamın evinden. Bir de para veriyorsun tapış olmayan eve. Merak etme. Birkaç güne kadar taşınıyorum. Bizim hanıma çalıştığı daireden lojmanda oturma sırası geldi. Oraya taşınacağız. Ama yahu yavrular ne yapacak? Dur bakalım. Buluruz bir çaresini. Soğuk havanın pencereleri dondurduğu bir sabah büyük bir gürültüyle uyandığında Bekir Efendi göremedi kulübeyi. Hemen dışarı fırladı. Köpek kulübesi paramparça edilmiş, öylece duruyordu karşısında. Ama köpekler yoktu. Ne yapacağını düşünürken yavru köpeklerden birinin sesini duydu. Bir köşede durmuşlar, yıkılan evlerini seyrediyorlar. Sen de tam zamanında haber verdim. Ya bir yer bulamasaydık perişan olurdular. Haklısın. Allah'tan zamanında izin çıktı. Peki bu yer için nasıl izin aldın? Seninle konuştuktan sonra onlar için bir yer istedi bizim muhtarlık. O da belediye ile görüşmüş. Bakmamız için parkın içinde bir kulübe verebileceklerini söylediler. Sağ olsunlar da. Benim anlamadım. Ben kulübeyi öyle görünce ev sahibinin yanına gittim. Tam adama kızacağım baktım evim evim diyerek ağlıyor. Kulübeyi yıktı ben de yarım taşınıyorum zaten. Koca ev kendine kaldı sonunda. Daha neyi üzülüyor anlamadım. Ulan muhtarla konuştum dedim ya o söyledi. birisi ne bir zamandır belediye kaçak inşaatları hakkında araştırma yapıyordu. E senin ev sahibi kulübeyi yıkmaya çalışınca ha bu köpekler sağa sola kaçırıp avlamaya başlamışlar. E muhtarda da sahipsiz köpeklerdi diye ha bu bizim belediye aramış. Şimdi anladım. Belediye yetkilileri ellerindeki evrakta belediye arsası olarak görünen adreste bu evi görünce kaçak olduğunu anladılar. Evi yıkacaklar yani. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy. Teknik yapım Mansur Bağcıoğlu.